derken yeniden Mekke'ye yöneldi. Kabe'ye gelecek ve ifaza tavafını yapıp öğle namazını kılacaktı. Ardından Abdülmuttalip oğullarının yanına gitti. Kendisine zemzem takdim etmişler, o da bu zemzemden içiyordu. Aynı gün yeniden Mina'ya geldi. O gece burada kalacaktı. Ertesi günün zeval vaktine kadar burada bekledi. Güneş zevale kayınca önce birinci, Ardından ikinci ve nihayet üçüncü Cemren'in yanına gelerek şeytan taşlamaya başladı. Burada duracak ve asabına bir kez daha seslenerek bilgilerini perçinlemek isteyecekti. Teşrik günlerinde şeytan taşlama işini bitirdikten sonra yeniden kabe'ye gelecek ve gecenin geç saatlerinde veda tavafı yapacaktı. Zira artık ayrılık vaktiydi ve asabına da yolculuk için hazırlanmalara emrini verecekti. Zilhicce ayının 18'iydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden Medine'ye doğru ilerlerken Cuhfe yakınlarında Hum denilen bir kuyunun başında durmuş ashabına yine nasihat ediyordu. Şunları söylüyordu: "Dikkat edin ey insanlar. Şüphesiz ki ben de bir beşerim ve umarım ki çok geçmeden Rabbimin elçisi gelir ve ben de ona icabet ederim." size iki önemli şey bırakıyorum. Onların ilki Allah'ın kitabıdır ki, içinde hidayet ve nur vardır. Ona sımsıkı tutunmalısınız. İkincisi ise benim ehli beytimdir. Ehli beytim konusunda sizi duyarlı olmaya çağırıyorum. Ehli beytim konusunda sizi duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu arada, damadı Hazreti Ali'nin elinden tutup kaldıracak ve ben kimin velisiysem iyi bilin ki bu da onun velisidir diyecekti. Ardından da ellerini açacak Allah'ım onu veli kabul edeni sen de veliğin kabul et ondan yüz çevirip de düşmanlık edeni sen de düşman ilan et diye dua edecekti. Yeniden yola koyulup da karşısına Medine çıkınca üç kere tek bir getirecek ve şunları söyleyecekti. Allah'tan başka ilah yoktur ve O Celle Celaluhu tektir. Mülk de O'nun, hamd da O'nundur ve O her şeye kadirdir. Rabbimize dönenleriz. Tevbeyle O'na yöneliyor ve sadece O'na kullukta bulunuyoruz. Secdemizi de O'na yapıyor ve her türlü durumda Rabbimize hamd ediyoruz. Allah Celle Celaluhu vaadini yerine getirdi ve kuluna yardım etti. Ve ahzab ordusunu da tek başına hezimete uğratıp tarumar etti. Bu duanın ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir vaktinde yeniden Medine'ye gelmişti. Yine ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye gelecek ve burada iki rekat namaz kıldıktan sonra hane-i yolunu tutacaktı. Hac öncesi yaşanan yoğunluk Medine'de kaldığı yerden yeniden başlayacak ve İslam'ın güzelliği daha geniş coğrafyalara ulaştırılmaya çalışılacaktı. Bunun için Cerir İbni Abdullah Yemen'e gönderilecek ve Hımyer krallarından Zülkela İbn Nakürle Zu Amr Müslüman olacaktı. Medine'ye döndükten sonra devam eden elçilerin gönderilmesi ve heyetlerin kabulü sırasında beklenmedik olaylar da olmaya başlamıştı. Belki de Cenab-ı Mevla, bu türlü arızaları Efendimizin hayatta olduğu dönemlere denk getirmiş, ve böylelikle Müslümanlara benzer durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini, Resulünün çağsında fiilen göstermek istemişti. İlk haber Yemen taraflarından geliyordu. Esvedül Ansi adında birisi çıkmış, peygamberlik iddia ediyordu. Kehanet ve hokkabazlıkla etrafında bazı safterun insanları toplamış, onları da kendi peygamberliği konusunda inandırmıştı. Efendimizin Hazreti ile gönderdiği mektuplardan biri de ona yazılmıştı. Ancak o, Allah Resulü'nün hastalığından da cesaret alarak söz dinlemeyecek ve iddiasından vazgeçmeyecekti. Sahik ve Şerik adında iki meleğin kendisine de vahiy getirdiğini söylüyor, halkın başına gelecek haberleri de kendisinin verebildiğini iddia ediyordu. Yazdığı mektuplarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, valilerinden esvet konusunda daha tedbirli ve duyarlı olmalarını isteyecek ve halkın yanlış beyanlarla oyalanmasının önüne geçmelerini söyleyecekti. Bir diğer haber, Yemame taraflarından geliyordu. Müseylime'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış, etrafına bazı saf derun insanları toplamaya başlamıştı. Albuki bu adam Beni Hanife heyetiyle birlikte daha birkaç ay önce Medine'ye gelmiş ve Müslüman olmuştu. Şimdi ise hokkabazlık ve sihirbazlık sanatlarını konuşturarak kendisinin de mucize sahibi olduğunu söylemeye başlamış, olağanüstü haller gösterme yarışına girmişti. Hatta hırsla önüne gelen her meseleye el attığı için gülünç durumlara da düşüyordu. Efendimizin yaptığı gibi kendisinin de insanlara su mucizesi göstermesi istenince, kuyuların başına gidip ağzında çalkaladığı suları oralara boşaltacaktı. Ancak bereketlenip sularının çoğalması bir yana kuyuların hepsi de kuruyordu. Bereket umarak yeni doğan çocuklardan hangisi kendisine getirtilip de ağzına hurma vermişse, onların her biri ya kel ya da lal olmuşlardı. Gözünü saltanat hırsı o kadar bürümüştü ki, insanlar nezdinde düştüğü bu gülünç durumlar onun için bir şey ifade etmiyordu. Bu sefer de tutmuş, Kur'an'a nazire getirmeye çalışıyor, kendisine de vahiy geldiğini iddia ederek bir takım sözler sarf ediyordu. Bu sırada Allah Resulüne bir mektup göndermiş ve kendisini Risalette ona şerik ilan etmişti. Hazreti Ali'yi yanına çağıran Efendiler Efendisi, haddini aşan bu adama bir mektup yazacak ve yeryüzünün Allah'a ait olduğunu ve onun hiç kimseyle paylaşılamayacağını ifade ettikten sonra, Allah'ın yeryüzünü dilediği kuluna has kılacağını ifade ederek, neticede takva sahibi olanların üstün geleceğini bildirecekti. Sefer ayının çıkmasına dört gün kala bir pazartesi günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sefer hazırlığı yapmaları emrini verdi. Zira Rum diyarından tehdit sesleri yükseliyor ve orada bulunup da iman edenlere karşı akla hayale gelmedik işkenceler uygulanıyordu. Bardağa taşıran son damla Rum diyarına yakın bir belde olan Meyan valisi Ferve İbni Amr'ın başına gelenlerdi. Kendi topraklarında İslam'a ait herhangi bir eserin mevcudiyetinden aşırı derecede rahatsızlık duyan Bizans, Efendimizin valisini de öldürme cüreti göstermişti. Karargahın kurulacağı yer cürüftü. Ashab-ı kiram hazretlerini yine cihad heyecanı sarmıştı. Yeni bir hedefe doğru gidecekleri için sabırsızlanıyorlardı. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına azatlı kölesi, Zeyd İbni Harise'nin 18 yaşındaki oğlu Üsame'yi çağırdı. Ona, seni hazırlanan bu orduya kumandan tayin ettim. Süratle harekete geç ve babanı şehit edenlerin üzerine yürü. Diyor ve hangi cihete gideceğini ve oralarda nelere dikkat ederek nasıl adım atması gerektiğini tarif ediyordu. Hatta ordusuyla birlikte ilerlerken, haberden daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini söylüyor ve ancak muhaberata hakim olarak muharebeyi kazanabileceklerine dikkat çekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç Üsame'ye ordunun sancağını bizzat kendi elleriyle veriyordu. Sancağı alan Hazreti Üsame onu hicretin sancaktarı Büreyde İbni Husayb'a verecek ve cürüfe gidip Resulullah'ın ordusunu hazırlamaya başlayacaktı. Artık hazırlığını yapan cürüfe koşuyordu. Bir çarşamba günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Hz. Hüsameye'ye sancağı verdiği günden bir gün sonra hastalanmıştı. Yüksek ateşe maruz kalmış, şiddetli baş ağrısı çekiyordu. Ancak onun bu hastalığı, ihtimamla hazırladığı bu ordunun teşekkülüne engel olmuyordu. Aksine her şeye rağmen bu ordunun hedefine ulaşmasını arzuluyor ve asabını da bu istikamette teşvik ediyordu. Hazreti Hüsamen'in kumandanlık yapacağı bu ordu'nun içinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi çok önemli isimler vardı. Demek ki Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, asabını gençleştirmek istiyor ve misyonunu gençliğin üzerine bina etmeyi arzuluyordu. Aynı zamanda bu eski ait bazı telakkilerin ortadan kaldırılması anlamına da geliyordu. Zira Hazreti Hüsam'e Azatlı bir kölenin oğluydu ve Araplar bir köleyi asla başlarında kumandan olarak görmek istemezlerdi. İşte Resulü Kibriya Hazretleri cehalete ait ne kadar put varsa teker teker hedeflemiş onları toplumun içinden söküp atıyordu. Ancak ilk etapta herkesin anlayabileceği bir husus değildi bu. Ve Üsamenin yaşının küçüklüğüyle söz konusu olan devletin o gün için iki süper güçten birincisi olduğunu düşünerek... Bazı insanlar Hazreti Üsame'nin komutanlığı konusunda farklı düşünceler üretmeye başlamışlardı. Bilhassa Ayyaş İbni Ebi'yi Rebiya gibi kimseler, ''İlk muhacirler bir kenarda dururken şu genç onlara kumandan tayin ediliyor.'' demiş ve böyle bir tavzifi garipsediklerini ifade etmeye başlamışlardı. Cumartesi günüydü. Durumu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, başına sarığını sararak minbere çıkacak ve asabına ''Ey insanlar!'' diye seslenecekti. Vallahi de siz Üsame'nin kumandanlığına itiraz edip karşı çıktığınız gibi onun babası konusunda da aynı tavrı sergilemiş, onun kumandanlığı konusunda da ileri geri beyanlarda bulunmuştunuz. Allah hakkı için o, imaret vazifesini yerine getirmeye en layık kişidir.'' Şu da bir gerçek ki onun babası benim için insanların en sevimlisiydi. Ondan sonra da Hüsame bana en sevgili olandır. Bu arada Hazreti Üsame ile birlikte savaşa gidecek olan ashabın ileri gelenleri huzura gelip Allah Resulü ile vedalaşıyorlardı. Aslında bu onun da asabıyla vedalaşması anlamına geliyordu. Bu sırada Resulullah'ın hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem Üsame ordusunu sakın geri bırakmayın. ''Ve onu gönderme işini yerine getirin.'' diyerek asabına tembihte bulunuyordu. Bunun üzerine ashab cürüfe akın etmiş ve pazar gecesini orada geçirmişlerdi. Pazar günü yeniden Allah Resulü'nün yanına gelen Hazreti Hüsame, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşler içinde yanıyor, ağrılarını dindirmek için ağzına ilaç damlatılıyordu. Vedalaşmak için gelmişti ama, gönlü onu bu halde bırakıp da gitmeye bir türlü razı olmuyordu. Eğilip Allah Resulü'nü öptü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşamıyordu. Ellerini bir müddet semaya doğru kaldırmış ve ardından da üsamenin üzerine indirmişti. Belli ki genç kumandanına, dua ediyordu Hazreti Hüsame o gün cürufe geri dönmüştü ama yüreği Allah Resulü'nün yanında kalmıştı onun için ertesi gün yine huzura gelecekti bir pazartesi günüydü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki sıkıntılı hal geçmiş gibiydi ve Hz. Hüsame Allah Resulü'nün emrini yerine getirmek üzere ordusunun başına geri dönecekti Bir tarafta bu aksiyon devam ediyor olsa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabıyla vedalaşmaya çoktan başlamış ve yönünü refik Ala'ya tevcih etmişti. Bir yıldır bu vedanın işaretlerini veriyordu. Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken söyledikleriyle veda hacında asabıyla helalleşmesi hep bu ayrılığın sinyalleriydi. Önceki senelerden farklı olarak bu yılın Ramazan ayında 20 gün itikafa çekilmişti. Halbuki önceki yıllarda 10 günlük itikafı itiyat edilmişti. Aynı zamanda Cibril-i Emin gelmiş ve bu yıl iki defa karşılıklı olarak Kur'an'ı mukabele ederek hatmetmişlerdi. Asabını emanet ettiği Uhud'u ziyaret etmişti. O sırada, etrafında bulunanlarla vedalaştığı gibi, onlarla da konuşup selamlaşıyor ve teker teker vedalaşıyordu. Onlarla vedalaştıktan sonra minbere çıkacak ve ashabına şöyle seslenecekti. Şüphe yok ki ben size ulaşmak için arzuluyum. Sizin şahidiniz benim. Allah'a yemin olsun ki şu anda ben havzımı temaşa ediyorum. Yeryüzü hazinelerinin anahtarlarının bana teslim edildiğini görüyor gibiyim. Vallahi de ben benden sonra sizin şirke gireceğinizden değil de şirk etrafında birbirinizle atışmanızdan korkup endişe ediyorum. Safer ayının son pazartesi günüydü. Asabından biri hakkında son vazifeyi eda için yine Cennetül Bekiyye'ye gelmişti kendisinden önce buraya emanet ettiği hasabını da unutmamıştı. Onların yanına da uğruyor, adeta her biriyle konuşarak helalleşiyordu. Bu helalleşme sonrasında yanında bulunan azatlısı Ebu Müveyhibe'ye şöyle seslenmişti. Ey Eba Müveyhibe! Şu anda bana dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarlarla burada ebedi kalma imkanı, ardından da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 O, sallallahu aleyhi ve sellem, tercihini çoktan yapmıştı. Vallahi de ey Eba Müvehhibe, ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti tercih ettim.